Bismillah, elhamdülillah ve salatu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, Bugün Kur'an kavramlarından hepimizi yakından ilgilendiren ve çok yönlü boyutu olan ahlak kavramını işlemeye çalışacağım inşallah. Ahlak, Arapça hulk kelimesinin çoğulu olarak, dilimize de çoğul olarak geçmiştir. Her ne kadar tekil anlamda kullanmış olsak da, Hulk ne demektir? Arapçada hulk kelimesi huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış gibi anlamlara gelir. Buna göre ahlak kelimesinin sözlük anlamı işte huylar, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamına gelir. Tabi terim olarak ahlakı tanımlamış olursak insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır. Tabi iyilik nedir, kötülük nedir? Bu ifadeleri de herkes kendi zihniyetine inancına göre tespit ve tayin eder. Onun için de ahlaksız bir insan yoktur aslında ama kötü ahlaklı, kafir ahlakına, işte batı ahlakına, Müslümana göre kötü ahlaklı kabul edilecek başka bir ahlak zihniyetine sahip olmak vardır. İşte bu iyi ve kötünün tanımını neye göre yapıyorsak, inancımızı da ahlakımızı da o değerlere göre tespit etmiş oluyoruz. Tabii Kur'an'a göre iyinin ve kötünün tanımını yapan, dolayısıyla ahlakı da iyi erdemler olarak Kur'an'ın belirlediği ilkeler, Peygamber'in sünnetini belirleyen ilkeler olarak değerlendirdiğimizde İslam ahlakı ortaya çıkar. İslam alimlerince genel kabul görülmüş şekliyle ahlak şöyle tanımlanır. Ahlak insanın nefsinde yerleşen öyle bir özelliktir ki fiiller hiçbir fikri zorlama olmaksızın yani düşünüp taşınmadan bu yetenek sayesinde kolaylıkla rahatlıkla ortaya çıkar. Dolayısıyla ahlak davranışların kaynağı olan manevi kabiliyetler anlamına esas olarak gelir. Çünkü amellerin niyete göre olduğunu biliyoruz. Yine ahlak sadece iyi huylar ve kabiliyetler anlamına gelmez. Aynı zamanda iyi ve kötü huyların hepsine birden ahlak denir. Dolayısıyla ahlaksız tabiri aslında kötü ahlaklı demektir. Ahlak yine insanda gelip geçici bir hal değil. Onun manevi yapısında yerleşen bir yetenek, bir kabiliyettir. Ee, i̇şte amellerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanıdır buyuruyordu Peygamberimiz Buhari hadisinde. Onun için böyle bir anlık düşünerek kar zarar hesapları yapılarak arada bir yaptığımız iyiliklere ahlak denmez. Esas ahlak kişinin o güzel ahlakı yapacağı dayanak olan mesnet olan e, inanç e, ve benzeri niyetidir. Yine ahlak insanı düşünüp taşınmaya herhangi bir baskı ve zorlamaya ...gerek kalmaksızın hemen görevlerini rahatlıkla, memnuniyetle yapmaya sevk eden bir özelliktir. Yine güzel ahlaklı olabilmek için görevleri severek, memnuniyetle yerine getirme alışkanlığı önemli bir yer arz eder. İşte böyle bir alışkanlık insanın eğitimiyle, inancıyla ancak kazanılabilecek bir durumdur. İnsanın nefsini ıslah etmesi, İslam'a inanıyorsa... Elbette biz İslam ahlakından bahsediyorsak o imanı kalbinde kökleştirip organlarında amel edecek bir salih amel işleyecek kamil iman sahibi olmasına gerek vardır. Çünkü sevgili dinleyiciler ahlakla iman arasında kopmaz bir bağ vardır. Biz İslam ahlakından bahsediyoruz elbette. Dolayısıyla bu güzel ahlak dediğimiz, ahlaklı olmak dediğimiz özellik, İmanla iç içe olan bir durumdur. Aslında dinin tanımı içerisinde ahlaka öyle büyük bir önem verilir ki üç özelliğin bir tanesi ahlaktır. Din üç şeyden ibarettir. Cebrail hadisi diye de, Cibril hadisi diye de geçen Ömer bin Hattab'ın rivayet ettiği peygamberimize sorular sorup cevabını alıp tasdik ettiği bir durumda Cebrail'in sorduğu üç soru vardı din nedir iman nedir pardon dini tanımlamak için İslam nedir iman nedir ve ihsan nedir diye soruyordu dördüncüsüne de de kıyametin ne zaman kopacağı ile alakalı bir soru sormuştu dolayısıyla bu sorulardan dinin iman İslam ve ihsandan ibaret olduğunu anlamış oluyoruz. E, i̇manın şartları, ilkeleri, İslam'ın şartları, ilkeleri gündeme gelir ve bu ısrarla çocuklara ve büyüklere öğretilmeye gayret edilirken ihsan sanki yokmuşçasına değerlendirilir. Bu aslında e, yanlış bir yaklaşımdır. E, i̇hsan olmadan iman ve İslam'ın e, şekilsel ibaret e, özelliklerden yer yer yozlaşmaya müsait durumdan kurtulamayacağını düşünebiliriz. İhsan nedir? İhsan kelime anlamı olarak e, güzellik sergilemektir. Yaptığımız ne ise ister niyet, ister davranış, ister inanç, ister eylem olsun, onu güzel bir şekilde, en güzel biçimde yapmaya ihsan denir. E, i̇hsan'ın tanımını da Peygamberimiz işte Cibril hadisinde en geniş kapsamlı olarak şöyle tanımlıyordu. Allah'ı görür gibi ibadet etmek sen Allah'ı görmüyorsan da o mutlaka seni görüyor, bilincine sahip olmak. Yani güzellik sergilemek, iyilik, yardım etmek, yaptığımız ne ise onu en güzel şekilde yerine getirmek. Yani güzel ahlaklı olmak demektir ihsan. Aslında yeryüzüne biz böyle bir güzel ahlakı sergilemek açısından hem de birbirimizle, güzel ahlak konusunda yarışma yapma niyetiyle geldik. Mülk suresinin ikinci ayetinde ölümün ve hayatın yaratılmasındaki sebebin hanginizin daha güzel amel işleyeceği ortaya çıksın diye olduğu Kur'an tarafından ifade edilir. Dolayısıyla bir güzellik yarışması, bir güzel ahlak sergilemede birbirimizle yarış için e, hayatın ve ölümün yaratıldığını Kur'an ifade ediyor. Hangi yaşta, hangi kültürde, hangi cinsiyette, e, hangi e, özelliklerle yaratılmış olursak olalım. Kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, e, tahsilimiz ne olursa olsun hepimiz bu yarışla ön saflarda yer alabilecek durumdayız. E, Allah'ın verdiği imkanları Allah için en güzel şekilde ortaya koyabildik bildiğimiz zaman, güzel ahlakı sergileyebildiğimiz zaman işte Kur'an'ın hanginizin en güzel davranışta bulunacağını bulunacağını görelim diye yarattık diye imtihan için gönderildiğimizi anlattığı bir güzellik yarışmasına katılmış oluruz. Güzellik yarışması deyince kimilerin sadece et ve derilerin güzelliğini anlıyorlar. Halbuki güzellik esas ruhun güzelliğinin dışa yansıması ruhtaki imanın Allah korkusu, takva bilincinin ihsan bilincinin e, davranışlar olarak ortaya çıkması demektir. Dolayısıyla biz böyle bir güzel insan olmak, güzellik konusunda birbirimizle yarışmak durumundayız. İşte sınavımız bu. E, dünyaya sırf bu güzelliği sergilemek için gönderildik. İşte bu güzelliğin, güzel ahlakın e, özelliklerini biz e, imandan yola çıkarak e, Kur'an'ın ve sünnetin tanımladığıyla değerlendirebiliriz. Kur'an takva sahiplerine ancak yol göstereceğini, ancak müttakilerin Kur'an'dan hidayet alacağını ifade eder. İbadetlerin hemen hepsinin gayesi de işte bu takva bilincini yerleştirmektir. Mesela oruç takva için yapılır. E, Kur'an La tettekun der orucun emredilmesinin hikmeti olarak ümit edilir ki oruç sayesinde takvaya ulaşırsınız. Evet, bütün peygamberler mesajlarını sunarlarken fetkullah ve ati Allah'a ittika edin, Allah'tan sakının, onun haramlarından kaçının derken takvayı işaret etmişler, takva sahibi olun diye insanlara. ...temel mesajlarını sunmuşlardır. Takva, ibadetlerdeki ihsan bilincidir. Güzelliğin sergilenmesidir. İbadetlere Allah'ın elbette ihtiyacı yok. Allah niye emretmiş ibadetleri ve bizi niye ibadet için yaratmış? Bizim ihtiyacımız var da onun için. E, günde birkaç öğün yemek yemeye nasıl bedenimizin, fiziksel yapımızın ihtiyacı varsa... ...insanoğlu sadece bedenden ibaret değil elbette onun esas insan olma özelliği, ruhi yetenekleriyle, manevi özellikleriyle olur. Onun için manevi durumumuzun, ruhi özelliklerimizin gıdası da işte takva ve ihsan bilincidir. E ona ihtiyacımız var. Onun için Allah zikretmeyi, Kur'an okumayı, Kur'an'ın ilkelerine uymayı, dolayısıyla Allah'tan hakkıyla sakınıp korkmayı, Allah'ı sevmeyi sorumluluk bilinci diyebileceğimiz takvayı kuşanmayı e, emreder. İşte ibadetlerde e, esas bu takvaya insanı yöneltmesi birinci derecede hikmetler arasındadır. E, mesela bir büyüğümüz bir su istiyor hizmetçi veya onun evladı durumundaki yardım eden e, veya eşi sanki suratına çarpar gibi e, suyu getiriyor. E, yükten kurtulur gibi efendim e, ama yaptığını memnun olmadan e, yaptığını gösterecek şekilde e, yerine getiriyor. E, bu ne demekse takvadan soyutlanmış bir ibadet bir namaz bir oruç da odur. Yani e, bir zahmetten sıkıntıdan kurtulur gibi namaz kılan insanın e, namazdan kurtulmak için bir an evvel Kılıp geçi vermek, yuvarlayı vermek haşa, ee, işte ihsansız, takvasız e, ibadetin durumu budur. Ee, i̇nsanın öyle orucu vardır ki e, insana getirdiği fayda sadece onun açlık ve susuzluk çekmesidir. Nice namaz kılanların namazı vardır ki e, Allah muhafaza, yarın ahirette suratlarına bir paçavra gibi çarpılacaktır. Bu işte şuursuz, bilinsiz ve Takvasız, ihsan bilinci olmadan e, namazı bir zahmet bir yükmüş gibi değerlendirerek e, pis bir garsonun e, çirkin tavırlarla güzel olan yemeği sunarken insanın iştahını kaçırtacak her türlü olumsuz e, tavırları sergilemesi gibi böyle bir istenmeden yapılan bir ibadetin ihlası, takvayı, ihsanı içermediğinden dolayı kişiye Dünyada ve ahirette esas isteneni getirmeyeceğini e, rahatlıkla ifade edebiliriz. İşte namaz kılan bazı insanlar ya da başörtüsü takan bazı hanımlar toplumda böyle Müslüman olarak bilindiği, tanındığı halde işlerinde, randevularında, ticaretlerinde, söz vermelerinde, borçlarına, e, riayette, güzel ahlaklı davranmayınca Kur'an'ın ve sünnetin ilkelerine ters bir tavırlar takınıp, Yanlışlıklar yapınca sadece kendileri kaybetmiş olmuyorlar. Davalarına da zarar vermiş oluyorlar. Bir insan kalkıyor işte başörtülüler şöyle yapıyor, çarşaflılar bile böyle yapıyor. Sakallı nice adam var ki ticaretinde şu hileleri yapıyor deyince sanki İslam dininin bu kötülükleri teşvik eden, tavsiye eden Müslümanların mecburen bir kötü Portre çizili, çiziliyor görüntüsü e, vermenin dine karşı da e, işlenmiş çok büyük bir iftira, e, bir vebal olarak değerleneceğini hesaba katmak lazım. Demek ki e, güzel ahlaklı olmayan bir Müslümanın e, sadece kendine, e, sadece birey olarak günaha girme yönüyle e, bir zararı yoktur. Aynı zamanda davasına ve dinine, diğer Müslümanlara da kötü örnek olması yönüyle, ...kötülüğü e, odaklandırıp e, genelleştirilmesine sebep olması yönüyle e, büyük bir vebali vardır. Onun için e, bizim bireysel olarak yaptığımız e, davranışlar bizi güzel ahlaka götürmediği müddetçe... E, ...dünyada söz gelimi kıldığımız namazın bizi günahtan, fahşadan, her türlü kötülükten alıkoymadığı müddetçe... ...Allah'ın rızasına da ulaştırılması... Sorumluluktan bizi kurtarması beklenemez. E, demek ki bütün ibadetler takvayı, ihsanı, güzel ahlakı e, insana tümüyle yerleştirme e, özelliği verir. Bu özelliği verdiği müddetçe o ibadetler gerçek anlamda ibadet olur. Ahlakı imandan ayırmak mümkün değildir. La ilahe illallahın bir gereği olan güzel ahlak vardır. La ilahe illallah sadece siyasi Sadece sosyal Sadece itikadi bir çıkarımları Olan bir kavram değildir Aynı zamanda ahlak ilkeleri Konusunda da Allah'tan başka Ne kendi nefsimizi Ne başka e, ahlak e, Prensiplerini Ya da ahlaksızlık özelliklerini Ölçü olarak e, Kabul etme değil Sadece ve sadece Ahlakın ilkelerini de Allah'ın koyduğu Allah'tan başka gerçek anlamda ahlaki ilkeleri koyan bir ilahın olmayacağı yaklaşımını da sergiler. Onun için la ilahe illallah ahlakı diyebileceğimiz bir ahlak vardır. Ahlak aynı zamanda tevhidle bağlantılıdır tevhid aynı zamanda güzel ahlakı mecburen içerir ve gerektirir. Yani ahlakı bazı Müslümanlar e, hafif, önemsiz, basit e, bir şey sayıyor. E, dolayısıyla öncelikli e, konulardan biri olarak değerlendirmiyor. E, öncelikle e, tevhid veya inanç esaslarıdır diyor. Elbette tevhid ve inanç esasları birinci sıradadır ama tevhid ve inanç esaslarının la ilahe illallahın içinde e, güzel ahlak da kesinlikle vardır Güzel ahlakı çıkarttığınız zaman tevhid kuru bir söylemden, kuru bir iddiadan ibaret kalır. E, hayata yansımamış sloganik özelliklerden kal, ibaret kalır ki bu tevhidi önce yaralamaktır. Tevhid kavramına evvela zıt olan birliği, uyumu ve bütünlüğü ondan alıp parçalamaya kalkmak demektir. Sevgili dinleyiciler, Mekke'de malum Kur'an-ı Kerim... E, iman esaslarını indirmeye başladı. Ama imanla birlikte at başı giden ikinci bir görev daha yükleniyordu. Peygambere ve peygambere iman eden müminlere. O da e, ibadetler değildi. Diğer e, haramlar, ahkamla alakalı hususlar değildi. Ahlaki hususlardı. İmanla beraber Mekke'de ahlaki emirler önceliklendi. Evet, oruç, hac, Başörtüsü, emri, içki yasağı yokken e, bunlar çok sonra Medine'de e, e, farz veya haram kılınan hususlardı. Bunlar yokken e, doğruluk, yardımlaşma, e, infak, güzel huylarla alakalı nice ilkeler Mekke'de tevhidi esaslarla beraber onun bir yansıması olarak emrediliyordu. İlk emirlerdendi bunlar. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce el emin vasfına sahip güvenilir bir insandı. Zaten mümin veya Müslüman tanımının e, anlamı da odur. Mümin e, Allah'a güvenen ve kendisine güvenilen bir insan demektir. Peygamberimizin Müslümin e, rivayet ettiği bir e, hadisinde... E, El-Müslimu men eminel mü'minune min lisanihi ve yedihi buyrulur. Müslüman o kimsedir ki, diğer mü'minler onun elinden ve dilinden emin olur, güvenir. Mü'min, başkalarının kendi elinden ve dilinden emin olduğu, güvendiği kimsedir der. Dolayısıyla bize gerçekten ne kadar güveniyorlar? Paralarını, işlerini, ticarethanelerini, namuslarını, evlerini her şeylerini rahatlıkla güvenebilecekleri bir e, özellik, bir karakter sergileyebildik mi? Böyle bir ahlakı vurgulayabildik mi? Eğer vurgulayabildiysek gerçekten Peygamber'in izindeyiz ve el emin vasfına biz de sahibiz. Ama komşularımız, çevremiz, diğer insanlar, akrabalarımız, bizi azıcık da olsa tanıyan insanlar, her konuda gerçekten bu kimse güvenilir. Hiçbir yalanı yoktur, hiçbir ihanet etmez, randevularına sadıktır, verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getirir, hiçbir zarar gelmez hiçbir yönüyle diye garanti edemiyorlarsa bizim güzel ahlaklı olmadığımız e, bazı ahlaki problemlerimiz değerlendiriliyorsa bilelim ki biz iman konusunda çok zafiyet içerisindeyiz ve peygamberi bir yol üzerinde tam manasıyla değiliz ve gerçek anlamda mümin veya müslüman tanımına sığmıyoruz. Çünkü elimizden ve dilimizden bütün insanların güvendiği bir e, özelliğe, şahsiyete ancak mümin veya müslüman e, deniliyor hadiste. Onun için gerçek anlamda mümin, gerçek anlamda müslüman olmak için gerçek anlamda çok güzel ahlak sahibi olmak mecburiyetimiz var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de rivayet edilen hadiste müminlerin iman açısından en mükemmeli ahlakı en iyi olanıdır diyor. Ahlakı en iyi olan bir kimsenin imanının mükemmel olduğu değerlendirilebilir. O yüzden ahlakı az da olsa problemli olan bazı konularda da olsa ahlaki yanlışları olan bir kimsenin iman yönüyle kamil bir imana sahip olması takva sahibi olması mükemmel bir imana sahip olması mümkün değildir. Hadis-i şeriflerde e, nice e, ahlaki davranışlar imanla bağlantılı olarak vurgulanır. Ahlaki problemleri olanların e, hatta e, mümin olmadığı gibi biz bunu parantez açarak gerçek imana sahip olmadığı gibi ifadeler e, ortaya konulur. Yani ahlakı biz e, olmasa da olabilecek sadece e, artı değerleri olan 3. E, 5. sıralarda yer alan bir husus olarak görürsek e, çok yanlış bir din anlayışına sahip olmuş oluruz. Ahlak eşittir iman iman eşittir, güzel ahlak gibi e, ifade edilir. Nice hadis şeriflerde. Mesela hepiniz Buhari ve Müslim'in e, rivayet ettiği müttefekun aleyh hadisin maalini bilirsiniz. Sizden hiçbiri kendisi için istediğini bir kardeşi için de istemedikçe o iman etmiş olmaz. Mümin olmaz. Tabi bunu parantez açarak gerçek anlamda kamil e, gibi kelimeler koyarak e, olgun bir imana sahip değildir, mükemmel bir mümin değildir gibi ifade ediyoruz. Ama hadis şerifte kendisi için istediğini bir başka kardeşi için de istemediği müddetçe la yut aha düküm diye ifade edilir. İman etmiş olmaz. Dolayısıyla iman etmiş olmak demek ki ahlaki erdemlerde bir başka kardeşini Kendisine tercih edebilecek veya kendisi için istediğini bir başka mümin için de isteyebilecek ve bu noktada her türlü infakı, fedakarlığı, yardımlaşmayı, diğer gamlığı e, rahatlıkla yerine getirebilecek bir insana mümin deniliyor kamil anlamda. Olgun bir mümin denilebiliyor. Onun ahlakı Kur'an'dı diye e, ifade edildiğini düşünelim peygamberimizin. Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla Hazreti Aişe'ye sorulduğunda peygamberin ahlakı nasıldı? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? İşte e, Kur'an'daki e, ilkeleri aynen yerine getiren canlı bir Kur'an, ayaklı bir Kur'an. İdi o, onun ahlakı Kur'an'dı deniliyor peygamberimiz için. Dolayısıyla peygamberimize ne kadar benziyoruz, Kur'an ahlakını hayatımıza ne kadar yansıtıyorsak o kadar benziyoruz denilir. Ve o kadar da gerçek anlamda müminiz denilebilir. Mizana konacak şeyler içinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurulur. İnsan güzel ahlak sayesinde devamlı oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir buyurur Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste onun için sevgili dinleyiciler devamlı namaz kılan devamlı oruç tutan infa, e, nafile olarak e, ibadet yapan bir kimsenin e, sevabına, ecrine e, güzelliğine ulaşmak isteyen bir kimse güzel ahlaklı olacak bütün davranışlarında, yaşayışlarında ahlaki e, norm olarak Kur'an ve sünnetin prensiplerine uyacak ki e, o ne olsun devamlı ibadet eden bir abid sevabına e, girmiş olsun. İslam ahlakında ölçü kitap ve sünnettir. E, maalesef günümüzde çevre, ele güne karşı örf, adet, ayıp veya kanuni yasaklar insanları Kur'an ve sünnetin prensiplerinden daha önemli etkiliyor. İnsanlar bir davranış yaparken veya yapmaz iken, terk ederken e, ayıp diye yapmıyorlar veya yapıyorlar. İşte mecburiyet diye, e, örf adet diye, millet ne der e, kınar diye veya işte kanun emrediyor, devlet mecbur ediyor diye yapıyorlar ise e, ölçü Kur'an ve sünnetin dışında başka ölçüler olduğu için Bunların e, temel itikadi problemleri vardır ve bu insanların güzel ahlaklı olması e, İslam açısından mümkün değildir. Çünkü Müslüman e, ölçü olarak Kur'an'a ve sünnete tümüyle riayet eden onları temel ilke kabul eden bir davranışı yapıyor veya yapmıyorsa e, Kur'an emrettiği için Peygamberimizin sünnetine uyduğu için o şeyi yapıyor veya terk ediyordur. Onun dışında başka bir e, ölçüden dolayı bir davranış sergileyen insanın ne sevaba girmesi ne de e, İslami anlamda güzel ahlaklı olması söz konusudur. Zaten insanları memnun etmenin ee, örf adetlerin tümünü yerine getirmenin, e, insanların kınamayacağı e, her türlü e, insanın aferinini, beğenisini almanın mümkün olmadığını da e, belirtmek gerekiyor. Bazılarını memnun ederken bazıları rahatsız olacaktır. Kaldı ki o insanların ne cenneti vardır ne e, bizi atacakları cehennemi vardır. Esas önemli olan e, Allah'ın kınamasından uzaklaşmak, O'nun ...sevgisi ve korkusu içerisinde... ...O'nun getirdiği ilkeleri... ...ortaya koymaktır. İnsanların yine... ...hevası, nefsinin... ...kötü istekleri, özgürlük... ...demokrasi veya... ...kendi keyfinin tanrılaşan... ...arzusunun ölçü olması... ...kesinlikle... ...İslam açısından... ...güzel ahlaka insanı götürmez. Bu özelliklerden dolayı... ...doğru bir davranış insanı... ...sevaba götürmez. Ahzab suresi 36. ayetin maalini çoğunuz bilirsiniz. Bir mümin erkek ve mümin hanıma Allah'ın ve Rasulünün koyduğu bir hüküm konusunda farklı bir seçenek, farklı bir alternatif yoktur. Başka bir tercihte bulunamaz mümin erkek ve hanımlar der. ahsap suresi 36. ayette maalen Cenab-ı Hak. Dolayısıyla mümin erkek ve hanımlar Allah'ın koyduğu, peygamberin koyduğu hükümlerde e, farz veya tavsiye mahiyetinde olsun, Kur'an ve sünnet ilkelerinde farklı bir seçeneği, farklı bir tercihi ortaya koyamaz. Gerçek anlamda müminler Allah'a ve Resulüne teslim olurlar, e, ona itaat ederler o iki kaynağı. E, onun için iman etmiş selim aklın e, mecburi olarak götüreceği yol odur ki biz duyularımızı aklımızın ama mümin olan aklımızın kontrolü altında tutalım. Yani insanda imtihan için e, nice e, duyular vardır. Kendimizi beğenmekten tutun da karşı cinse meyletmeye kadar, zenginlikten dünyaya hırs ve tamah duymadan zevk almaya kadar e, gurur ve kibire meyledebileceğimiz e, durumlara kadar e, nice güvenli Bizim içimizde e, kötülüğe meyil edecek duyular da vardır. Ama bunları aklımızın kontrolüne, e, tabii aklımızı da imanımızın, dinimizin kontrolüne verdiğimiz müddetçe, işte o zaman irade eğitimi dediğimiz e, bir durum ortaya çıkar ki bu da e, terbiyeyle eğitimle ortaya çıkan güzel ahlaktır. Fıtratımızda da olan e, takvaya meyil özelliklerinin e, hayata yansıması ve kötü davranışlarımızın da kontrol altında tutulup e, terbiye edilmesi işte güzel ahlakı oluşturacaktır. Yani insan nefsi e, bir taraftan kendisine takva bir taraftan da kendisine günah, fısk ve fücur ilham edildiğinden dolayı her ikisini yapmaya da meyillidir. İşte biz e, e, fıtratımızı imana uygun şekilde Yaratılan fıtratımızı nefsimizin kötülükten zevk alacak meyillerini terbiye ederek, aklımızın ve imanımızın kontrolü altına koyarak tümüyle güzelleştirebiliriz. Fıtratımızın e, hayata yansımasını, olgunluğu, e, güzel ahlakı, güzel imanın salih amel biçiminde e, hayata yansımasını e, ortaya atabiliriz. Bütün bunların gerçekten imanla Kur'an ve sünnet ilkelerine sahip çıkmak, tabii ki onun içinde Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilerek e, uygulama ile e, çok yakından irtibatı vardır. Sevgili dinleyiciler, e, duyular, e, arzular e, iki şartla ibadete dönüşür. Yani Allah hiçbirimize bu duyuları karşı cinse meyilden tutun da işte zengin olmaya meyletme, dünyaya e, bağlanma, kendimizi öne çıkartma gibi nice duyularımızı bize zulüm olsun diye haşa vermemiştir. E, güzelliğe yol açabilsin diye vermiştir. Bütün bu duyularımız e, iki şartla ibadete e, dönüşür, e, bizi olgunluğa götürür, güzel ahlaka numune olur. Bir, o duyularımızın e, içimizdeki Dürtülerimizin, arzularımızın, isteklerimizin hedefi, istikameti doğru şekilde olmalı. Helal ve meşru alanlara yönelmeli. Kur'an'ın ve sünnetin e, uygun gördüğü, doğru kabul ettiği istikametler onlara e, hedef olarak tayin edilmeli. Söz gelimi kendimizi mi beğeniyoruz? E, kendimizin daha çok sevaba girmesi cennette daha büyük yerler edinmesi Allah'ın rızasına uyması yönüyle bunu güzel bir hedefe yönlendirmeliyiz söz gelimi cinsi isteklerimiz mi var bunu Allah'ın ve Resulü'nün gösterdiği helal yoldan nikah ve aile sevgisi eş sevgisine yönlendirmeliyiz erken yaşlarda evlenmeli ve eş olarak birbirimize bağlılığımızı göstermeliyiz Birinci durumda demek ki hedeflerin, e, istikametin e, doğru bir şekilde Kur'an ve sünnet doğrultusunda tayin edilmesi bizi e, arzularımızı ibadete götürecek bir çizgiye ulaştıracaktır. İkincisi sınırları ölçüsü belirlenecek, güzel hedef için de olsa e, ölçüsüz, taşkın, e, sınırı aşkın bir durumda olan e, arzuların sevaba götürmeyeceği, güzel ahlak ölçülerinde bulunmayacağı e, unutulmamalıdır. Yani devamlı namaz kılmak isteyen, devamlı oruç tutmak isteyen, kendisini e, dünyevi şeylerden tümüyle arındırmak isteyen, evlenmek istemeyen kimselere peygamberimiz nasıl müsaade etmemiştir? Her şeyin bir ölçüsü vardır. Nefsimizin de e, hakkını helal ve meşru ölçüler içerisinde vermemiz dinimizin tavsiyeleri içindedir. O yüzden de e, helal da olsa, istikameti doğru da olsa arzularımıza bir sınır, bir ölçü konulmasıdır. Böyle olmazsa arzularımız bizi dünyada da rezil edecek, ahirette de suçlu mevkiğine götürecektir. İnsan kendi istediğini hemen her şeyiyle uygulamaya kalkarsa insanlıktan çıkar, başkalarına bir bela ve musibet olur. Eşek özgürlüğü dediğimiz İstediği yere pişleyen, istediği yerde istediği gibi e, sesini çıkartan e, bir hayvani bir özgürlüktür. Her istediğini yerine getirmek, her istediğini yerine getirmeye kalkmak, istemedikleriyle karşı karşıya kalmayı e, dünyada da ahirette de getirecektir. İşte bu, e, nefse güzel manada sınır koyun konulmazsa, hevalar, keyifler istediği gibi e, her dilediğini yerine getirme getirecek. E, azgınlıkta olursa o zaman vahşet olur, barbarlık olur, fesat olur zulüm olur, sömürü olur hayvanca bir özgürlük olur hayvanlar bilirsiniz arzularını zapt etmeye kendi başına muktedir değillerdir ancak dıştan bir müdahale onun arzularını durdurabilir ama Allah onlara böyle insanları ezecek, zulmedecek e, şekilde arzular vermediği için yeryüzünde fesat yoktur ama ee, insanda gerçekten Allah korkusu olmazsa, güzel ahlak bilinci olmazsa, ne kadar canavarlaşacağını, bebeklere bile tecavüz eden, yetmişlik ihtiyar ninelere bile tecavüz eden ya da kolundaki bir bilezik veya çantasındaki üç kuruş para için bir insanın hayatına kırabilecek, kıyabilecek şekilde kapkaç yoluyla cinayetler işleyebilen, akrabalarını bile vahşi hayvanları yapmayacağı çirkinlikte doğrayabilen insanların kişilerin durumundan yola çıkarak değerlendirebilirsiniz. Allah korkusu olmadığı müddetçe güzel ahlakı hiçbir şekilde uygulamak mümkün değildir. Daha yarın nelerden şikayet edecek durumda olacağız. Bu gidiş herhalde hayra gidiş değildir. Biz gerçekten İslam'a sahip çıkmadığımız onun inanç esaslarını benimsemediğimiz e, Kur'an ve sünnet ilkeleri doğrultusunda bir ahlaki özelliğe e, çocuklarımızı mecbur etmediğimiz müddetçe daha nelerden şikayet edeceğiz? Okullarda güzel ahlakla alakalı e, neler verilir? E, Allah'ı tanıtmayan, İslam'ı öğretmeyen, tevhid ilkelerinden bahsetmeyen, Kur'an ve sünnet kelimelerini bile kullanmayan e, bir eğitimin e, insanları e, Dünyada da ahirette de güzelliklere ulaştırmasını beklemek, cehennemden yeşillik beklemek gibi, e, güzellik beklemek gibi bir yanlışlık olacaktır. Onun için düzenin problemlerini e, evlerimizde özel hocalar tutarak veya anne babanın kendi kendini yetiştirip evladına e, en güzel terbiyi vermek e, için bütün imkanlarını seferber etmesi, çevreden eğitim kurumlarından, televizyondan aldığı şirk mikroplarını çirkin ahlakla alakalı virüsleri nötralize edebilecek aşılar ile onları takviye edip onları evlerinde karantinaya alıp güzel ahlak ve güzel Müslüman olacak şekilde eğitmedikleri yetiştirmedikleri müddetçe annelerin babaların sorumluluğu diğer e, sorumlulardan çok daha hafif olmayacaktır. Onun için sevgili dinleyiciler öncelikle e, dinimizi çok iyi bilmek, Kur'an ve sünnet insanı olmak, e, Kur'an'ı mealiyle, tefsiriyle okumaya çalışmak, Peygamberimizin e, sünnetlerini, siretini çok iyi tanımak, onun izinden gitmesi için Kur'an'ın ilkelerini ve Peygamberin hayatını e, Çocuklarımıza, kendimize, çevremize çok iyi öğretip örnek bir şekilde yaşamak mecburiyetimiz var. Evet yoksa insanın arzuları sınırlandırılmadığı müddetçe insan vahşi canavarlardan çok daha vahşi olacak, çok daha zalim olacak, çok daha çevreyi berbat edecek zulüm ve fesatla yeryüzünü dolduracaktır. Allah'ın güzel ahlak ilkeleriyle donanmayan bir insanı frenleyebilecek herhangi bir şey yoktur. Evet insan işte İslami bir eğitim alarak Kur'an ve sünnet ölçülerine uyarak kendisine verilen iradeyi güzel yola yönlendirebilir, kendisini zapt edebilir. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pehlivan güreşte rakiplerini yenen değil kendini yenen insandır diyordu ya. İşte biz esas olarak kendimizi kötü düşünceler konusunda yenebilip hırsımıza, hevamıza, öfkemize, yanlışlığa meyleden nefsimize dur diyebilmeliyiz. İşte asr-ı saadet mutluluk çağı insanları Kur'an'ın ve sünnetin ilkelerini en güzel şekilde güzel ahlak numunesinde birbirleriyle hep yarışarak oluşturmuşlardı cahiliye çağı ise, temel ilkeleri bilmeyen bildiği ilkelere uymayan kendi nefsi çıkarlarını öne çıkartan bir yaklaşımı vurguluyordu. Peygamberimiz önceki cahiliyede ne varsa maalesef günümüzde hele Müslümanım diyen insanların bulunduğu ülkelerde yaşadığımız ülkede aynısının belki daha çirkiniyle ortaya e, konduğunu e, görmek zorundayız. Bugün saadet asrını yaşamıyoruz. Peygamberi ilkeler e, siyasal hayata, sosyal hayata yön vermiyor. Eğitim kurumlarımıza bunlar yön vermiyor. Bireysel hayatımıza da maalesef çok az yön veriyor. Dolayısıyla e, hem düzen itibariyle hem sosyal yapı, yapı itibarıyla cahili hayatı e, modern şekilde e, daha çirkin bir vaziyette hepimizi kuşatmış durumda. Bir taraftan cahiliye ile savaş yapar, ve yerine İslami değişim ve dönüşümü oluşturmak için e, gayret ederken bir taraftan bu cahiliyenin çirkinliklerinden kendimizi, e, efradımızı, çoluk çocuğumuzu e, korumak ve kurtarmak için olanca gayretimizi sarf etmek zorundayız. Sevgili dinleyiciler ben bugün giriş e, olarak e, işlediğim bu ahlakla alakalı konuda önce Kur'an-ı Kerim'in ahlaki ilkelerinden bazı e, özellikleri vurgulayayım ve ahlakla ilgili birkaç ayet maalini e, ifade etmeye çalışayım. Görünür alemin yegane mükellef ve sorumlu varlığı olarak e, Kur'an insanı tanıtır. Bu sebeple onun ahlaki mahiyeti konusuna Kur'an çok önemli bir özel bir yer verir. Buna göre Allah İnsanı en güzel bir tabiatta yaratmıştır. Ona kendi ruhundan üflemiştir. Bu sebeple insanlığın atası olan ve bütün insanlığı temsil eden Hazreti Adem karşısında Allah'ın emri gereğince melekler saygı duruşuna, onun emrine itaat etme anlayışını e, secde e, tırnak içinde e, ile sembolize edilen bir davranışla e, göstermişlerdir. Ancak insanın bu üstün ruhi cephesi yanında bir de topraktan yaratılan, beşeri bir cephesi vardır. İşte insandaki bu iki özellik, bir taraftan ademiyet, kendisine ilim ve hikmet verilmesi, Allah'ın ruhundan üflenmesi, bir taraftan da toprakla, çamurla alakalı beşeri özelliği, insanoğlunu çift kutuplu bir varlık olmasını neticelendirir. Allah insan nefsine, fücurunu da takvasını da ilham etmiştir diye Şems suresinin 8. ayetinde Cenab-ı Hak bu özellikleri vurgulamıştır. Yani ona bir taraftan iyilik bir taraftan da kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte verilmiştir. İnsanın ruhunda her iki özellik de potansiyel olarak mevcuttur. İnsanoğlu iyi de olabilir, kötüye doğru da gidebilir. Mümin muvahhid olarak Allah'ı ve Rasulü'nü ölçü kabul edebileceği gibi hayvanlardan daha aşağı olabilecek şekilde insan kötülüğü de tercih edebilir. Dolayısıyla nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirletense hüsrana uğramıştır. Şems suresinin 9 ve 10. ayetinde belirtildiği gibi. Kur'an-ı Kerim'in insanın ahlaki mahiyeti hakkında bu dengeli yaklaşımı onun ahlaki hüküm ve tercihlerini de Aynı şekilde değerlendirmesine yol açar. İşte Kur'an'ın insan hakkındaki bu iki yönlü olması, ihtiyatlı bir iyimserliği İslam ahlakının temelde dini kaynaklı olmasını sonuçlandırır. Kur'an ve sünnete göre hakkında nas bulunan konularda yükümlülüğün kaynağı dindir. Allah ve Resulü bir şeye hükmedince Artık mümin erkek ve kadınlara işlerinde bir seçme hakkı kalmaz Kim Allah ve Resulüne isyan ederse Apaçık sapıklığa Dalalete düşmüş olur Buyurulur ahsap 36'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahlaki hükümlerin de Dahil olduğu helalleri Haram haramları da helal Saymaya yönelik bir anlaşmanın Geçersiz olduğunu açıklamış Ve bunun e, Malum Tevbe suresi 31. ayette böyle kabul edenleri putlaştırma olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte Allah'ın hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ana, baba, İslami devlet gibi başka otoriteler de kişiye vazife koyabilirler. Bunlara itaat, meşru bir şekilde itaat gerekliliği vardır. Bu de ve müslümde bu konular ifade edilir. Kur'an ve sünnette ahlak ile ilgili genel hükümler yanında birçok ahlaki davranışlar için özel hükümler de yer almışdır. Yani güzel ahlakın içeriğini kendisini, kendi kendimize doldurmayı değil, Allah güzel ahlak özelliklerini emir ve tavsiyede bunlara tek tek saymış, yine kötü ahlak ilkelerini, prensiplerini de şeytani bir yol olarak Kur'an yasaklamış ve bunları tek tek saymıştır. Onun için... Peygamberimiz helal da haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli durumlar vardır. Şüpheli şeylerden sakınan kişi dininin şerefini korumuş olur buyurur. Buhari ve Müslüm'ün e, ittifakla rivayet ettiği bu hadiste. Haramlar bellidir, helallar bellidir. Güzel ahlak ilkeleri belli, kötü ahlak hususları da Kur'an ve sünnette tek tek ortaya konulmuştur, bellidir. Bununla birlikte ne e, aralarında hüküm bulunmayan, girift meselelerle e, toplumun değiştiği, insanların farklı bir e, yaşama biçimine ulaştıkları zamanlarda e, böyle farklı ilkelerle karşılaşılabilir. İşte bunların şüpheli şeylerinden sakınmak. Bu noktada mümin olan kalbimizin ve vicdanımızın verdiği hükme e, uymak gerekir. Ne var ki Kur'an ve hadislerde vicdanın hükümleri ihtiyatla karşılanmıştır. Çünkü vicdan direkt olarak bir ölçü değildir. İnsan nefsi kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskısı altındadır. Dolayısıyla benim içim temiz, benim kalbimde bir kötülük yok diyerek e, kendi nefsimizi temize çıkartamayız. E, kendi iç dünyamız hakkında çok olumlu değerlendirmelerde bulunmamız e, doğru olmaz. E, İslami terminolojide heva adı verilen kötü ve kötü arzular, eğilimler, ve şuursuzca taklit edilen e, ahlak ve fazilet yolunun engelleri e, gösterilmiştir. E, dolayısıyla hepimizin içinde kötü arzular vardır. E, değişik e, istekler, e, eğilimler vardır. E, e, i̇çimiz tümüyle tertemiz değildir. Fiziksel olarak içimizde nasıl tuvalete atılacak pislikler taşıyorsak e, hepimizin içinde günaha meyletme yönüyle Kötü arzular ve istekler yönüyle de e, manevi olarak çirkinlikleri, kötülükleri e, ne yaparız e, taşırız. Çünkü insan nefsi e, kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskısı altındadır. Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır ve e, ona uyabilecek bir e, nefsi yönümüz de vardır. E, onun için ben şeytana uymam, ben kötülükleri düşünmem, benim içim tertemizdir demek doğru da değildir, Kur'an'a uygun da değildir. Ayrıca İslami terminolojide heva adı verilen kötü arzu ve eğilimler ile şuursuz taklit, evet güzel ahlakın engelleri olarak gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim kötü arzuların esiri olan insanı, hevasını ilah yani Tanrı edinen bir şekilde tanıtmıştır. Furkan suresi 43'te, Casiye suresi 23'te. Yine bunun yanında yanlış yolda olan atalarını taklitte direnenleri onlar sağırdır, dilsizdir, kördürler, akıllarını kullanmazlar e, ifadesiyle eleştirir. Bakara 171'de mesela. Bu arada dini hükümlerle selim aklın hükümlerinin birbirini desteklediğine de Kur'an işaret eder. Yani demek istiyorum ki selim akıl e, Kur'an'la çelişmez ama insanın içinde bazı kötü duygular, arzular, istekler vardır. Bunlardan yola çıkarak insanın içinden geldiğini yerine getirmesi doğru bir husus olmayabilir. Kur'an ve sünnette faziletlerin fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, yine güzel ahlak olmayan, çirkin ahlakların yani reziletlerin zararları üzerinde durulmuştur. Diğer yandan kişinin ruhi benliğinde iyiliğin meydana getirdiği sevincin, kötülüğün meydana getirdiği pişmanlık ve elemin Kur'an ve sünnette büyük bir değer taşıdığı görülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan iyilik yaptığında sevinç, kötülük yaptığında üzüntü duyabiliyorsa artık o gerçekten mümindir e, buyurur. Hatta iyilik yani bir ve kötülüğü kişinin vicdanında meydana getirdiği etkilenmenin mahiyetine göre tarif etmiştir peygamberimiz. Ancak sevgili dinleyiciler vicdan duygusu insanı kötülük yapması halinde kınayan bir güç olabileceği gibi bazen kas katı kesilmiş bir kalp haline de insanı dönüştürür. Yani kötülük karşısında duyarlılığını kaybetmiş vicdanını tümüyle ee, yok ıı, sadedine getirmiş baskı altında tutmuş bir durum da olabilir ee, hırsızda da arsızda da ıı, vahşi cinayetler yapan ıı, seri katillerde de ıı, bir kalp var bir vicdan var ama onlar ıı, tümüyle bastırılmış ıı, ve şeytanın ıı, kötü arzuların istikametinde yok sayılmıştır bu yüzdendir ki İslam'da bütün ahlaki vazifeler uhrevi bir müeyyide yani yaptırıma bağlanmıştır. E, güzellikler işleyince sevaba gireceğimiz, günahlar işleyince, kötü ahlak sergileyince e, cehennem azabıyla tehdit edilmemiz söz konusudur. Ancak ahlak kurallarının uygulanmasında, özellikle sosyal düzenin sağlıklı işletilmesinde genellikle sadece bu sevap ve günah motiflerine dayanan bir ahlak tam olarak saygıya değer sayılmayacağından, Kur'an ve sünnette Allah'ın en yüksek derecede e, sevmesi, onun rızasına layık olmak, ondan hoşnut olmak, temel ahlaki motif olarak gösterilmiştir. Yani yapılan her şeyin Allah'ı sevdiğimiz için, e, Allah için yerine getirilmesi e, esası getirilmiştir. Doğru inanç ve temiz yaşayışın en yüksek gayesinin Allah rızası olduğu Tevbe suresi 72'de, Hadid suresi 27. ayetlerde ısrarla vurgulanır. İslam ahlakının işte bu e, aksiyoner e, dinamik yapısı onun sadece bir kitle ahlakı veya sadece bir seçkinler ahlakı olmadığı, aksine maddi, zihni ve psikolojik bakımlardan her seviyedeki insanın kaygılarını ve özlemlerini dikkate aldığı, bununla birlikte içinde bulunduğu durumdan daha ideal olana doğru devamlı her insana yükselme imkanı sağlayan ...uyumlu, kapsamlı bir ahlak olduğunu e, görmekteyiz. Onun için sevgili dinleyiciler, hayır e, durağın statik olmadığı gibi gaye de e, dinamiktir, statik değildir. Bütün insanların yapabilecekleri, dolayısıyla yapmak zorunda oldukları iyilikler, farzlar yanında... ...yapılması kişinin fazilet ve kemal derecesine bağlı hayırlar da vardır. Ahlak, bilgi, fazilet bakımından sürekli insan yenilenmelidir... Devamlı güzel ahlakın, takvanın, manevi olgunluğun zirvelerine ki manevi özelliklerin zirvesi yoktur. Ee, yükseldikçe insanın daha yükselebileceği yerler vardır. Devamlı yücelmeye çalışmalıdır. Yine insanlar e, fenalıklardan, isyankarlıktan devamlı nefret etmeli. Kalbini yani iç dünyasını Allah şuuruyla, Allah'ı devamlı hatırlayıp e, onu anmakla huzura kavuşturmalıdır. Bu suretle Allah, e, takva birinci verecektir. İhsan şuuru verecektir. İnsana ahlaki ve manevi hayattan zevk alacak, özellik verecektir. Hatalarının farkına varıp onlardan vazgeçme, tevbe edip Allah'tan af dileme fırsatları sağlanacaktır. İşte İslam'ın öngördüğü bu ahlaki yücelmenin ulaşacağı son nokta insanın gaye bakımından çıkar kaygılarını aşması, hatta e, cennet ve cehennem korkusunun ötesinde bütün düşünce ve davranışlarını Allah'ın emrine ve rızasına uygun düşüp düşmeyeceği açısından Allah rızasını ön plana e, hedef olarak almasını e, sağlayacaktır. İşte bu son noktada İslam ahlakı bütün pragmatik eğilimleri ortadan kaldırır ve e, ahlakın insan zirvesine e, doğru tırmanır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an'ın ahlakla ilgili çokça ilkeleri vardır. Ben bunların birkaç tanesini hatırlatarak bugünkü dersimi noktalamak istiyorum. İyilik yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Ancak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, çok sevdiği malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara, ihtiyacı olanlara ve kölelere veren, namazı kılıp zekatı veren, yaptıkları anlaşmalara vefa gösteren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığı esas iyiliktir. Sadık doğru olanlar da, müttaki olanlar da, işte bu özelliklere sahip olanlardır buyuruyor Bakara suresi 177. ayette cenab Hak. Yine insanlar arası ilişkiyi ve kardeşliği pekiştirmek için selamı ısrarla emreden dinimiz, nasıl selam verileceğini bile güzel ahlak olarak bize öğretiyor. Mesela Nisa suresi 86. ayette maal olarak Cenab-ı Hak size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle veya hiç olmazsa aynısıyla karşılık verin diyor. Maide suresi 2. ayette iyilik ve takvada yani Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun buyuruyor. Maide 2. ayette Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi emreder. Haksızlıktan, fenalıktan zulüm ve azgınlıktan men eder. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir buyruluyor. Nahl Suresi 90. ayette Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz besliyoruz. Zinaya yaklaşmayın çünkü o açık bir kötülüktür, kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim zulmen birini öldürürse onun velisi olana yetki verilmiştir. Ee, yetimin malına yaklaşmayın ancak erginlik çağına erişinceye kadar en güzel tarzda e, onun malını kullanıp onun için geliştirebilirsiniz. Ahdi de yerine getirin çünkü insana ahdi sorulacaktır. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha iyidir. Sonu da daha güzeldir. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi o yaptıklarından sorumludur. Yeryüzünde kabara kabara bönür, böbürlenerek yürüme. Gururlu kibirli çalım satarak yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın. Boyca da dağlara erişemezsin. Bütün bunlar hepsi kötü olan ve Rabbinin katında ...hoş görülmeyen şeylerdir buyrulur. İsra suresinin 23-38. ila ayetlerde ahlaki ilkeler, akrabaya yolcuya hakkını verme, e, ibadet edip e, aile anne babamıza ilişkiler de vurgulanır. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi, anneye ve babaya iyilik etmenizi emretti denilir. Yine bu ayetlerin başında. Kullarıma söyle sözün en güzelini konuşsunlar, sonra şeytan aralarını bozar... ''Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır.'' buyrulur İsra 53'te. Müminlerin ancak kardeş olduğu e, ifade edilen ayette ''Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki merhamet edilesiniz.'' buyrulur Hucurat 10'da. ''Kim iyi iş yaparsa faydası kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendisinedir, sonra ölünce Rabbinize döndürüleceksiniz.'' buyrulur Casiye 15'te. Ve sen Resulüm büyük bir ahlak üzerindesin denilir. Kalem suresi 4. ayette bize Resulullah'ın örnekliği vurgulanır. O nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de ziyana uğramıştır buyrulur. Şems suresi 9 ve 10. ayetlerde. iman edip salih amel işleyenler, güzel ahlaklı davranan, iyi işler yapanlar, Halkın en hayırlısıdır buyrulur. yine suresi 7. ayette. Sevgili dinleyiciler, bugün ahlak konusuna bir giriş yaptım. Ahlakla ilgili bazı ayet mahallelerini vermeye gayret ettim. İnşallah önümüzdeki hafta ve haftalar ahlak kavramını eline boyuna gündeme getirmeye çalışacağım. Hepimizin devamlı her yaptığımızı Allah'ın gördüğü bilinciyle en güzel şekilde yerine getirme ve e, güzel ahlaklı olma konusunda e, yarışlı, yarışı ön saflarda tamamlayabilme gücü, imkanı, gayreti vermesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz eder. Hepinizi ona havale ve emanet ederim. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.